Açık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyor. Bir konukla birlikteyim şu an. Ceren Oykut hemen karşımda duruyor. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> Seni burada konuk ettiğimiz için mutluyuz. Ee, Hayal Meğer Sergisi'ni konuşacağız. Geçen hafta yanlış bilmiyorsam geçen hafta hafta sonu açıldı. Cumartesi Cumartesi açıldı. teşvik işte. teşvikiyede bulunan mekanda ee, ay sonuna kadar da görmek mümkün olacak. Evet. 2011'de aslında Mayım içinde sergisinden sonra 2 senelik ürünleri ortaya çıktığı bir sergi. Sergiden ayrıntılı olarak bahsedeceğiz ama aslında ben şeyle başlamak istiyorum. Biraz şey Çiğdem Öztürk'ün senin sergi metninin girizgahında gördüğüm bir şey. Sonra bloğunda gördüm bunun ayrıntısını. Hı hı. Bir Evliya Çelebi ...seyahatlenmesinde İstanbul'un aslında kuruluş hikayesine... ...bir göndermeyle... Hı hı. E, ...hem bu hem de bir şekilde serginin de böyle... açımlandığını söyleyebiliriz. Buradan başlasak... ...uyar mı sana şey Tabii. diyor çünkü... ...o seyahatlenmede yani bir şekilde... ...aslında kaderinde hep yıkılmak ve tekrar yapılmak... ...olan e, yanlış başlamış... Evet. ...ve o yüzden de hep yıkılacak olan... ...bir şehir, bir kent. Evet, e, o efsane İstanbul'un çok kuruluş... ...efsanesi var. Hı hı. Bu... ...onların yedincisi ya da dokuzuncusu... ...öyle bir şey yani. Çok fazla... E, ...hikaye, mitoloji var... E, ...kuruluşuyla ilgili, Evliya'da geçen... yani ...seyahatname'de Hı -hı. geçen... ...bu beni çok etkiledi çünkü... E, ...bu dönemi... E, ...çok eski bir... ...mitolojik bir hikayeyle çok güzel... ...anlatabiliyormuş gibi geldi bana... ...çünkü ortada bir kral var... ...kral geliyor ben burayı baştan yapacağım... ...işte falan büyük bir ego, büyük bir hırsla... ...işte e, yapıma... ...başlamak üzere... işte 2 milyon işçi, mühendis, sanatkar falan e, bir yıl insan topluyor... ...ve bu insanlar ellerinde bütün aletler, kazmalar, kireçlerle beklemeye başlıyorlar... ...çünkü kahinler diyor ki e, doğru bir uğurlu bir saat var... Hı hı. ...onun gelmesini beklememiz lazım... ...ve bir leylek çıka geliyor... E, ...bu uğurlu saat geldiğinde şehir çanlarla donatılmış... E, ...bir ana çan var, o çalınacak... Ve bütün çanlar onun sesini duyduğunda çalmaya başlayacak ve inşaat başlayacak. Uğurlu saat gelmeden bir leylek ayağındaki yılını çanın üzerine bırakıyor ve bütün çanlar çalmaya başlıyor. Kainler durduramıyor, kimse durduramıyor ve yanlış bir zamanda inşaat başlıyor. Ve yerle bir olmuş zaten tamir edilmek üzere yeniden inşa edilmek üzere oraya toplanmış insanlar yine yanlış bir zamanda başlamış oluyorlar. Ee, bir şekilde bu şehrin kaderinde yerle bir olmanın e, yeniden yıkılıp yeniden yapılmanın nu çok önce hı hı. yazılmış olması beni etkiledi. Ve aslında İstanbul'la ilgili bundan daha fazla söylenecek herhalde bir şey yoktur. Belki de bu da e, İstanbul... E, ...ismini kullanarak yani İstanbul imgesini kullanarak yaptım. Belki de e, şu an emin olamıyorum ama son sergidir. Yani bundan Hı -hı. ötesi yokmuş gibi geldi bana bu konuda. Hı -hı. Bir de şey bu hikayenin içinde aslında nedeni de... ...efsanenin şey çok manidar değil mi? Bir yandan Leyli'nin sadece tesadüfen o yılanı <gülüyor> ağzından düşürmesi... <gülüyor> evet. ...çanın sesinin çıkması gibi. Aslında hani evet. bu kente yapılan herhangi bir müdahalede... ...kentin tekrar oluşturulmasının aslında... dinamiğinin ne kadar bizim dışımızda olduğunu... Falan bile gösteriyor evet, olabilir bir anda. Yani bir sürü plan, kurgu, akıl yürütme e, hayatın ve gerçeğin yani e, katı gerçeğin altında ezilebiliyor. Hı hı. Bir yandan da bu leylek daha sonra e, büyük bir imge olmuş İstanbullular için. E, leylek kovan tılsımlar yapmışlar. Falan yani İstanbul'da bir sürü tılsım var. İstanbul'u koruyan, yer, hı hı. yani depremden koruyan, yangından koruyan, sinekten, böcekten koruyan şehrin her yerinde tılsımlar var. Çok batıl bir şehir. Hı hı. Yani hı. batıllık üzerine giden bir, batıllık üzerinden giden bir e, yaşam anlayışı var. Çok garip e, ve bu hep böyle olmuş. Yani şu anda da neredeyse hani be, bir Taksim Meydanı'nın yeniden düzenlenmesi, tarla başının yıkılması bunların hepsi bana artık... ...batıl inançlardan e, geliştirilmiş bir takım batıl inançların e, şeyiyle, korkusuyla... ...bazı imgeleri yıkmak Hı. ya da onları yeniden yapmak... Evet. Ve ...o imgelere hakim olmakla ilgili çok sembolik hareketler gibi gelmeye başladı. Evet, kesinlikle öyle. Bir de şey, e, yani sergide his olarak aslında batıl hiçbir şey yok gibi geliyor bir yandan da bana. Çünkü çok, e, mesela şey... E, ...bunu alıntılamak istiyorum Hı -hı, müsaadenle. Çiğdem Öztük şöyle bir şey demiş... ...Oykut'un desenleri ele geçirilmiş bir anı tasvir etmiyor. Bakınca durduğu yeri değil... ...öncesini ve sonrasını düşünmeye zorluyor. Yani aslında hem bir yandan anı görüyoruz... ...ama bir yandan senin dediğin gibi öncesini ve sonrasını... ...bütün o neden yapıldığına dair... ...batıl ya da değil o bütün süreci... ...de hissettiriyor bir şekilde görmesek bile... ...desenlerin gibi evet. bir his veriyor aslında. Öncesi ve sonrası... ...evet yani bu batıl zaten... ...yani bir korku içeriyor... ...batıl inançlar... Ee, ...geçmiş... ...gelecek... ...ya hep böyle bir şu anda durmakta zorlanma... ...yani bu ana... ...konsantre olmakta zorlanma... ...kendini o ana bırakmakta zorlanmayla... ...ilgili işler var... Hı -hı. ...bu sergide çok fazla. Hı -hı. Şimdi biraz önce başında söyledim... ...ben en başlarken böyle imtina ettim... ...özellikle söylemek istemedim... ...hani böyle... E Kentle, kentsel dönüşümle uğraşan bir sanatçı olarak bahsetmek istemiyorum. Ama Mayon içimde de aslında böyle bir şey biliyorduk. Hayal meyalde de aslında böyle bir şey var. Belki de son olabilecek, belki başka <gülüyor> bir şey evrilecek senin söylediğin gibi. Şeyi merak ediyorum, yani bu iki sene içinde işte Kasım 2011'den sergi açılışından... şimdi 2013'e geldiğimizde ikinci sergiye nasıl bir süreçte evrildi e, bu yeni e, çalışmalarının gidişatı? <gülüyor> şimdi... E... Kentsel dönüşüm elimde olmadan evet benim ilk baştan beri hep e, benden çıkan bir şeydi yani benim elimden hep çıktı. E, nedense e, bunu çok fazla kontrol edemedim. Kontrol etmem mümkün olmadı çünkü ben hayatım boyunca hep taşınmış bir insanım. Hep bu bir göçebe hayatı gibi bir yerde sekiz sene kaldığımda rekor kırmış gibi hissediyordum. Hı. Dokuzuncu seneye vardığımda büyük bir şeydi yani. Herhalde artık yerleştim. Ama hep bir taşınma söz konusu oluyor. O taşınma da hep bir çevre tanımlamasını beraberinde <gülüyor> getiriyor. Ben yeni bir yere geldim. Burası nasıl bir yer? Burada nasıl hareket edebilirim? Burada rahat hissediyor muyum? Bazı yaşadığım yerlerde hiç rahat hissetmiyordum. Evden çıkamıyordum. Bazı yerlerde hep sokaktaydım. Hep iletişim halindeydim. Bu hep değişti. Ve ee, kent imgesi benim için artık bir iletişim... ...biçimi oldu yani bir, bir tür e, göstergeler bütünü Hı -hı. öyle diyeyim yani işte e, cümleler kuruyor gibiymişim... Ya, ...ya da bir takım harfler çıkartmışım ortaya onlarla kelimeler kurmaya çalışıyormuşum gibi bir hale dönüşmeye başladı. Özellikle içimde de e, tipografiye çok yakındır yani çok büyük duvar resimleri Hı -hı. var idi o sergide fakat bu duvar resimleri aslında çok ufak kağıtlara e, fırça ile çizilmiş desenlerdi ve onları yaparken çok akışkan çok e, rahat bir şekilde yani yazı yazarmış gibi e, e, harfleri e, oluştururmuş gibi Hı -hı. çalışmıştım e, anlatmaya çalıştığım şeyde mayem içimdenin e, temel şeyini otur otur e, Düşünce biçimine yani anlatmak istediği düşüncenin temelini oluşturdu. Hı hı. Ama sergi için yaptığım son çalışmalardı bunlar. Şimdi bu çizimler öylesine nasıl diyeyim netti ki benim için. Gerçekten buradan bir sürü bir şey çıkabileceğini düşündüm. Ve... Ee, üç boyutlu çalışma fikri ilk defa o çizimlerden sonra geldi Hı. aklıma evet ben bundan sonra belki bu çizimleri özellikle mayım içimde yaptığım e, ufak boyutta sonra büyüttüğüm çizimleri bir de üç boyuta taşısam bunların üç boyutlu bir düzenlemesini yapsam nasıl olur diye böyle bir yola çıktım seramik denedim işte falan bir sürü yoldan geçtim işte binalar yaptım işte onları üst üste bir tek başına bir ...obje haline getirmeye çalıştım... ...sonra onlardan tamamen vazgeçtim... <gülüyor> ...başka malzemelere geçtim... ...or çok uzun bir yani... ...beş altı ay falan sürdü sanırım... ...bir debelenme ile geçti ve sonunda... Hı -hı. ...polyester çamuruyla bir takım figürler... ...ortaya çıkmaya başladı ve... E, ...bu dedim kendini anlatmaya... ...başladı bu figürler... E, ...belki Mayım içimdedeki... E, ...çizimleri üç boyutta... ...hale getiremedim ama bir üç boyut... ...girdi benim <gülüyor> anlatımın içine... <gülüyor> e, Üç boyutun girmesiyle birlikte çizimler de büyük bir hızla değişmeye başladı. Yani benim e, ince kalemle yaptığım işte taramalı, e, gölgeli işte falan işlerin e, bir işlevi ortaya çıktı. Yani bu bir bu bir e, arka fon, e, bir manzara, bir görüntü önünde figürler duruyor. E, onlar da sanki bir sahne dekor gibi aslında bir yandan. O ikisi birlikte iyi çalışmaya başladı. Hı hı. Ee, ve sonra fırça e, ...Mayom içimde de başladığım fırça pratiğini biraz daha e, üzerine düşmeye başladım. E, ve fırça ile birlikte e, çok daha eskide yapmış olduğum bazı e, çalışma yöntemleri aklıma gelmeye yani. E, Vücuda gelmeye başladı. Hı -hı. Ve yeni anlatılar çıktı. Yani bunların hiçbirini ben kontrol etmedim. Hı -hı. Ee, böyle oldu yani. Şey fırça tekniği dedin. Acaba biraz önce dışarıda konuşuyorduk. Onunla ilgili bir şey mi diye merak ettim. Biraz açabilir misin? Çünkü şey e, ben yani çizmekten hiç anlamayan ama görmeyi seven bir insan olarak hani... Sergiye gittiğimde hayal meyalde Şöyle bir hisle karşılaşmıştım O bahsettiğin hani neredeyse Üç boyutluya yakın hani çok ince çalışılmış Bir takım görsellerin Yanında bir takım çizimlerin yanında Bir de çok Bir şekilde hareketi ya da başka bir şeyi Anlatan belki çok daha çala kalem Diyebileceğimiz hı hı. diğerine görece Farklı iki üslupta karşılaşıyoruz Böyle evet. bir şeyden mi bahsediyorsun? Evet o üsluba ihtiyacım vardı Çünkü hı hı. bir zamanlar ben Eee Babuzla grubuyla e, ara sıra başka gruplara da konuk olduğum oldu. E, can sahnede e, canlı performans esnasında ben de çiziyordum hı hı. ve bu akışla ilgili bir şeydi. E, performans sonucun sonunda elimde kalan şey e, garip bir karalama kalıyordu. E, bazen bunları e, videoya kaydediyordum, animasyon şeklinde izleyebildiğim performanslar da var, hı hı. çizimleri. Ee, o an, o akış, o rahatlık, o müzikle işte iç içe geçme anı falan bunlar aslında insanın, e, insan diye benim ihtiyacım olan bir şey. Yani orada bir eksiklik var. Ee, bu sergiye dahil oldu. Evet, e, fırçayla yani kalın mürekkeple Hı -hı. yaptığım işler e, çok daha fazla ana odaklanmaya çalıştığım e, işler oldu. Hı -hı. Ve... E, bir anı tasvir ettiler bekleme anı otobüsün içinde gitme anı seyretme görüntülerin akma hali ee, ve tabi bu hangi an onu da düşündüm yani hangi ana konsantre oluyorum bunun gibi çok çizim yaptıktan sonra yani sadece kara lekeler değil anlattığım an nasıl bir an. Aslında orada şeyi de görmeye başladım daha sonra yani e, otobüse bindiğim Taksim meydanında beklediğim zamanlar 90'lardır. 90'ların ortaları o, o psikoloji o ruh hali onlar aklıma geldi 90'ların e, ruh hali <gülüyor> e, hayal meyal akılda kalanlar hmm. yani zaten sergi başlığına da bu e, mürekkepler sayesinde hmm. vardım çok zor oldu sergiye bir başlık bulmak. <gülüyor> <gülüyor> e, hayal mehal akılda kalanlar. O an e, yaşadığın sıkıntı, sıkışıklıkla ilgili şeyler. 90'lar hem çok sessizdi. E, kimse pek ses çıkartmıyordu. Ama çok korkunç bir çok korkunç olaylar oluyordu 90'larda. <gülüyor> Faillime türler, savaş bütün hızıyla devam ediyordu. Bilgilendirilmiyorduk. Bir sürü yani bir sürü şeyin lafını edemiyorduk. Bir sürü şey çok ciddi tabuydu. O o zamanlar kendimi böyle bir yaşlı, bir çökmüş. Halbuki ergenim yani 15-16 yaşlarındayım. O günlere dönme olanağı verdi. O anı hı. anlatmak istedim. Hı hı. Yani çamur gibi bir his aslında biraz bahsettiğim Katransı, bir şey. evet. çamursu. Evet. Bu hem döneme ilgili hem de e, tabii mekanla da ilgili hem içinde bulunduğum koşullarla ilgili aslında tam olarak sadece 90'lara ait bir şey de değil. Şu anda da yaşadığımız aynı şey. Hem kente dair hem de senin söylediğin aslında tüm o ilerleri duyamamak, duysak bile bir şey yapamamaya dair bir şey. E, mesela ben de bu şeyi gördüğümde ki burada belki Vüsato Bener'in e, sendeki etkisini de böyle... ...mutlaka altını çizmemiz gerektiğini düşünüyorum. Zaten bu direkt o... bay Mani Saat 2'deki... ...şey meşine, yağlı evet. meşine... ...tutunmaya çalışan ve otobüste... Evet. ...şoförün hareketleriyle savrulan... ...acımasız e, şoför. Acımasız şoför, evet. Ee, bu çok uzun süredir düşündüğüm bir şeydi. Şimdi bu e, işlerin... ...ismi ikarusu beklemek... ...ve Icarus. Icarus aslında yani işte mitolojik bir figür... ...filan ama... E, aslında Macarmalı otobüsün evet. markası yani. E, çok uzun zamandır o otobüsleri düşünüyorum. Yani Icarus'un e, çirkin egzozu, korkunç gürültüsü, şoförlerin acımasızlığı ile ilgili. E, Taksim meydanında otobüs beklemenin e, verdiği eziyet. Bir tür işkence çekiyoruz yani Tabii. hani. Ve e, otobüsü çalıştırırdı e, otobüs şoförü hatırlıyorum çok net hatırlıyorum çok soğuk çok karlı korkunç bir gündü e, nemli de bir gündü ayrıca soğuk böyle içimize işliyor ve içeride adam e, otobüsü çalıştırmış sıc sıcacık oturuyor ve kalkış saatine kadar kapıları açmadı 25 dakika filan içeri girdik. ...söylene söylene yerleştik... ...işte kapılara vurup açtırdık sonunda falan... ...bir de egzozu da üzerimize veriyor falan... ...çok of, çok kötü bir an... Bir gerçekten, bir ...gerçekten çok, çok kötü, kötü bir an... Bir. ...ve bunun ben şey olduğunu düşünüyorum... ...yani orada bir... ...o, o direksiyon onun elinde... Hı -hı. ...ve orada bize bir iktidar gösterisi... ...yapıldığını düşünüyordum... ...içeride de keza öyle... ...yani içeriye biniyorsunuz o... ...gaza basan şoförün acımasızlığı... ...daha sonra... <gülüyor> Ee, Bay Muhannet Sahtegi'nin notlarını okurken o bölüm e, beni çok etkiledi. Evet işte bakın burada O Obener e, burada bunu fark etmiş ve not düşmüş yani. Bastıkça bas basıyor. Yapabileceğin şey. hiçbir şey yok gerçekten. Yapabileceğin <gülüyor> bir şey yok. Ee, ya bu böyle yani bir, bir tür e, herkesin birbirine birbirin tepesine binmesi gerektiğini düşündüğü. Hı -hı bir ülkede yaşıyoruz. Evet. O Ankara'dan konuşuyor. Ben İstanbul'dan konuşuyorum. Evet yani. ama aslında aynı yani. Evet. Dertler. Ee, şimdi bu üçüncü boyut falan mezundan bahsederken biraz önce şey... E Şimdi sergi mekanına geri dönüyoruz ve içerik giriyoruz o merdivenlerden aşağı. Aslında hı hı. içeriden, dışarıdan, sokaktan itibaren başlıyor biraz da senin e, sergin. Böyle bir duvar çatlağı mı denir ya da bir sınır mı denir bilmiyorum. Bir şeyle birlikte bütün mekanı dolaşan aslında kapkalın bir çizgi. Ve onun üzerinde kurşun kalemle yapılmış bir takım figürler görüyoruz. Bu mekana girdikten sonra mı? Yani bu üretimleri yaptıktan ve mekana girdikten sonra mı? existe girdikten sonra mı aklına gelen bir şeydi? Evet. E, aslında tabii ki ben... E... Şeyi çok sevmiyorum işleri yapıp asıp çıkmak falan yani Hı -hı. mutlaka o mekan tamamen benim hale gelmeli benim olmalı yani Hı -hı. öyle bir şeyim var özellikle orası bir kurumsa bu benim bir refleksim haline de geldi yani o simsiyah bir iz bırakma ihtiyacı hissediyorum. Egzist'teki ilk sergimdi bu. Mekanla e, tam iletişime geçememiştim çalışma sürecim boyunca. E, tabii arada uğruyordum, giriyordum, çıkıyordum mekana işte toplantılar oluyordu falan. E, ne yapacağımı çok düşündüm. Bir duvar işi yani bir duvar çalışması her zaman kafamda vardı. Bir yığın eskiz yaptım şöyle bir şey olabilir böyle bir şey olabilir. Yani ev eskizlerle doldu taştı ama bu değil dedim. Yani ben bir tanışma yaşamadım. Hı hı. O zaman bir yerden başlarım. ...bir çizgiye ve bütün mekanı... galeriyi dolaşır. Ve o zaman tanışmış olurum. Bütün köşeler... E, ...köşe bucak o çizgi dolaşırsa... ...hem e, her yeri dolaş ...yani bir kediyi yeni bir eve soktuğunuzda... ...her tarafı dolaşır ve kendi bir... E, ...kendini bir tanımlar ya... ...mekanın içerisinde kendini konumlandırma... <gülüyor> sorunudur bu. Sanırım bu bende de... ...böyle bir şey var. Yani elimde değil. E, bu öyle bir... E, ...şekilde başladı. Sonra... Çizgi tek başına bana e, biraz şey geldi. E, mekanla, mekanla olan mücadelem masa başında kurduğum hayallere yenik düştü. Yani o an hı. onu gördüm. E, anlatamadı yani. Hı hı. O mücadelede galip gelemediğimi düşündüm ve biraz da kurşun kalem alayım. O zaman yani kurşun kalemi elime aldığımda eskiz rahatlığına ulaşabilirim ve biraz daha rahat... İşte istiyorlarsa bakarlar, insanlar istemiyorlarsa bakmazlar. Kendim için de geçerli. İstiyorsan ben burada güzel bir iş çıkartırım, istiyorsan kötü bir iş çıkartırım kurşun kalemle. Orada bir rahat, çok daha rahat, hiçbir iddiası olmayan, hatta sergiye dahil olmak derdinde de olmayan bir süreç yaşamak istedim. Hı hı. Başarılı oldum mu olmadım bilmiyorum ama orada büyük bir, yani bu sergide büyük ...mücadele örnekleri olduğunu düşünüyorum... <gülüyor> ...kendi adıma, her açıdan yani. <gülüyor> Ama şey yani... ...ben gören bir insan olarak... ...naçizane... E, ...tam olarak işe yaradığını bir şekilde hissettim. Şunu demeye çalışıyorum aslında. Şimdi bir takım bölümler var aslında sergide. Hani bu her girenin e, tamamen mekanın bölümlenmesiyle oluşmuş bölümler değil bu. Her girenin kendine bir pay çıkarabileceği bölümler. E, dehşetle bakan o küçük, sen onu galiba heykel olarak değil de modelleme olarak tanımlıyorsun. Bir evet, evet. evet daha güzel geliyor. Evet, böyle dehşetle bakan ve tam olarak aslında göremediğimizde gözü ağzı olmayan ve bir şekilde o baskının altında kalmış modellemeler görüyoruz. Bir yandan üst üste binmiş binalar, Icarus'u beklerken ve Icarus'ta Yine üst üste binmiş insanlar. Ama bir yandan da o çizgi sürekli seni takip ediyor. O çizginin içinde hatta muzurca o çizgili oynayan bir takım figürler <gülüyor> görüyoruz. Yani aslında serginin içinde ama serginin hiç de içinde değilmiş gibi duruyor. ve Bir yandan da o serginin, sergi kurulumunun belki acaba sanatçının üzerinde baskı mı oluşturuyor gibi bir his yaşamıştım ben. Yani belki de her şeyin o kadar bütünlüklü olmasına çok da gerek yoktur. Çünkü bütünlüklü olmadığı zaman tam olarak belki de birbirini tamamlayabiliyordur. Bu hı hı. noktadan şimdi çok gevezelik ediyorum özür dilerim Yok. ama şeyi e, geçmek istiyorum. Bir de bir bölüm var Ayak izi serisi. Bu aslında e, tez antites çok demek istemiyorum ama tamamen insana odaklı bir, böyle bir evet. şey çalışması var. Biraz bahsedebilir misin? Tam olarak sence neresinde duruyor bu serginin? Çünkü o kurşun kalem figürleriyle arasında böyle sanki bir paralellik ben seziniyorum. Evet yani insanla ilgili e, gündelik anlatılar benim çok önem verdiğim bir, bir şey. Yani... Hı hı. Ee, ...insan her zaman kafasının içerisindekini... ...dışarı atmak ya da kendisinden bahsetmek... ...kendi yaşadığı süreçleri ortaya koymak... ...dışında bir şeyler de yapmalı. Yani herkesin... Ee, e, ...rahat... ...yani e, biraz daha kitap illüstrasyonuna yakın... ...biraz daha... E, ...kendimi geri çektiğim ve... ...konuyu biraz daha öne çıkarttığım... Hı. ...işler olsun çok istiyorum. Bu işler Ayak İzi serisi... ...aslında Viktor Ananyas için yapıldı. Viktor Ananyas'ın... Ölümünden sonra e, bazı notlarına rastlanmışlar. Buğday Derneği'nden beni aradılar. Güneş'in Ay demir zaten yakın arkadaşımdır. Hı hı. Biz işte e, Viktor'un bazı notlarını bulduk. O e, ekolojik e, yani kitabın ismi Victorian, Eko, e, Victorian Ayak izi olacaktı sanırım. Hı hı. Şu an daha basılmadı. Belki yani basılır mı basılmaz mı bilmiyorum ama biz bu sürece girdik. Viktor'un aldığı bazı notlar. Bu notlar e, bir insanın gündelik hayatında e, uygula, her gün uygularsa e, e, ekolojik bir şekilde yaşayabileceği bir takım pratikleri anlatıyor. Yani çok kısa, çok basit bir şekilde 10 başlık e, Hı -hı. açmış ve o başlık altında e, şunları şunları şunları yaparsanız tamamdır... ...gelen bir... <gülüyor> e, ...yaşam rehberi. E, o başlıkları desenlememi... E, ...istedi Güneş'in. Ben de korktum aslında. Yani hem evet dedim, anında evet dedim... ...ama bir yandan da korktum. Çünkü ben bir şehirliyim ve... ...onun pratiğini... ...hiçbir şekilde e, bilmiyorum. E, çok bilgili bir insandan bahsediyoruz burada. <gülüyor> yani O zaman ben... E, ...kendim olarak... E, yalan söylemeden başka bir şeymişim gibi yapmadan e, bunu nasıl gerçekleştirebilirim? Böylece tarla başında yaşayan bir karakter kurguladım. Çünkü um, Aynalı Çeşme'de yaşıyorum iki senedir ve oradaki hayat tarzının aslında Victor'un e, önerdiği e, şeylere çok uyuduğunu düşünüyorum. Hı. Yani orada bitişik nizam var, bitişik nizamların arkasında avlular var. O avlularda mesela ben görüyorum bizim e, arka balkondan. ...küçük bir bostancık var orada... ...lağana yetiştiriyorlar... ...işte meyve yetiştiriyorlar filan... E, ...ne bileyim... ...çamaşır askılarını ortak kullanmak bile... Hı -hı. ...çok ciddi bir şey yani... E, ...mahalle içerisinde sürekli bir... ...dönüşümün, alışverişin, takasın olması... <gülüyor> ...ve bu... E, ...mahalle kültürünü... ...ortaya çıkartmaya çalıştım... ...işte kağıt toplayıcılar... Hı -hı. ...yani e, kullanılmayan... ...atılmış kağıtları biriktirip... ...kağıt toplayıcıya veriyor... işte o kağıt toplayıcıyla arasına bir ilişki var belli. Zaman zaman o ona yardım ediyor. Zaman zaman e, öbürü ona falan. Böyle bir şey var. Yakın bölgelere tatile gitmek. Onu da düşünmüştü. İşte biz e, küçük gruplar halinde erikli yaylası, Sakarya gibi yerleri günü birlik işte e, doğa yürüyüşü yapmak için falan gidiyoruz. Yani aslında insanın kendine dinlenmek için senede 10 gün, 20 gün ayırması... Gerekmeyebilir yani öyle bir yaşam ritmi kur hı, kurabilirsiniz evet. ki aralarda çok güzel dinlenirsiniz ama aslında sürekli de çalışıyorsunuzdur. Hı hı. Yani tatile çıkma konsepti biraz e, e, kapitalizme e, ayak uydurmak oluyor. Hı hı. İşte aslında bir yere için gidiyorsun. yapılan bir şey. Evet çünkü bütün sene çok dengesiz bir şekilde yaşıyorsunuz <gülüyor> ve onu telafi etmeniz gereken bir on gün var ve onu da stresle bir şekilde... Halletmeye çalışıyorsunuz. Halbuki işte çok daha farklı bir üretim halinde olursanız e, olursak, yani bu sor, o soruları kendime sordum, o cevapları da bu mahallede bulmaya çalıştım. Hmm. Aslında onun onu anlatıyor Ayak izi serisi. Ya aslında o bakımdan çok da şey. E... İnsanın içine su serpiyor çünkü Aslında yani kentte yaşıyoruz Bundan bir şekilde çok fazla kaçışımız Yoksa bu gerçeği kabul edip o kentin içinde Nasıl yaşanabilir hale getirebiliriz e, Sorusunun da belki de cevabını hani Bulmaya çalışmaya evet. yaklaşmak Küçük ekonomiyi daha evet. dar alanda Daha fazla şey üretmek evet. Gibi Evet Ceren Oykut'la birlikteyiz. Hayal Meal Sergisi'ni konuşuyoruz. Süreyi de aşmak üzereyiz neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> e, yani birkaç sorum var aslında kafamda. Şeyi e, sormak istiyorum. Aslında biz son dönemde yaptığımız e, söyleşilerde bir şekilde küçük de olsa böyle bir... Bu soruyu sormaktan hoşlanıyoruz ve önemli buluyoruz. E, son dönemde Sanat, e, sanat Emekçileri Derneği'yle e, bir şekilde böyle son şeyine, eğimine... Geçmeye başlayan bir sanatçı örgütlenmesi var özellikle hı hı. ifade e, özgürlüğü ya da sansüre karşı bir araya gelebilmek konusunda. Hı hı. E, sen ne, nasıl görüyorsun bunu? Çünkü konuştuğumuz sanatçıların bazıları çok fazla olumlu değil. Hani bir örgütlenmenin illaki gerektiğine hı hı. fakat sanatçılar arasında bunun şu anda çok mümkün olmadığını düşünüyor. Bir kısmı ise çok olumlu bakıyor. Senin ne düşündüğünü merak ediyorum. Ben örgütlenmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat bu örgütlenmenin ideolojik bazda olmaması gerektiğine de inanıyorum. Çok Hı -hı. pratik bir şey olması lazım ki... ...ve herkese açık bir yapıya sahip olması gerekiyor. Yani e, bütün sanatçıların hepsinin... ...mütabık olacağı pratik bir takım e, temellere yaslanması... ...ve e, çok işlevsel olması gerektiğini Hı -hı. düşünüyorum. Yani e, içinde... ...ideolojik bölünmeler, parçalanmalar e, riski taşıyorsa o zaman eleştirdiğimiz bazı örgütlenmelere doğru yol almaya yeniden başlarız korkusu var. Hı hı. O yüzden şu anda ben kendimi bayağı bir geri çektim ve izliyorum. Çünkü aslında vaktim de yok yani hı hı. E, üretmek istiyorum ve kendim e, alanımı... E, ...çok daha iyi belirleme fırsatı elde ediyorum... ...bu tartışmalar sırasında ve... ...kurumlarla olan ilişkimde... E, ...sınırlarımı belirlemekte... E, ...çok daha ciddi bir şekilde... E, ...düşünüyorum ve çalışıyorum... ...uygulamaya da uğraşıyorum... E, ...bireysel olarak bir... ...tecrübe edindiğimi düşünüyorum... ...fakat örgütlenmenin içerisinde... ...şu an değilim, yani birkaç <gülüyor> toplantıya... ...gittim sadece... E, ...çok pratik bir şeye... ...çok acil ihtiyaç var, çünkü... Ee, ...çok dengesiz bir e, sektör haline almaya evet. başladı. Hı hı. O sektörleşmenin bir sınırının olması lazım. Hı hı. Yani o sınırlamada daha sınırın e, belirlenmesinde de bir şekilde... ...aslında hı hı. örgütlü olmak... Sanırım burada ve dediğin gibi pratik bir şekilde bunu evet. harekete geçirebilmek önemli sadece teoride ne olup ne olmaması gerektiğini konuşmaktan da evet. öteye geçebilmek. Yani bütün insanları tek bir e, düşünce etrafında toplamak imkansıza yakın hele Hı. Türkiye'de yani. Evet. Öyle. <gülüyor> peki çok teşekkür ediyorum. Ee, ben de teşekkür ederim. Daha uzun geniş söyleşi <gülüyor> zamanlarımızda olacak diye umuyorum. Ee, geldiğin için çok teşekkürler. Adettendir, var mıdır eklemek istediğin son bir şey? Sergi ne zamana kadar görülebilecek? Gibi? 30 Mart'a kadar egziste Olmadı. görülebilir. Tamam, peki çok sağ ol. Teşekkürler.